Selatü ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in hayatında en zorlandığı konular vardı. Elbette Efendimiz'in hayatı büyük sıkıntıların iç içe olduğu bir hayattı. Zira onun sorumluluğu zirvedeydi. İnsanlığın sorumluluğunu üstlenmişti. Sorumluluğu normal boyutlarda olanların, sıkıntılar da normal boyutlarda olurdu. Sorumluluğu ileri boyutta olanlarınsa, sıkıntıları, imtihanları da ileri boyutta olurdu. Sorumluluğu zirvede olanınsa, sıkıntılar da zirveler kadar büyük, yüksek olurdu. En büyük sıkıntılara maruz kalırlardı. Demir labirentlerden onun geçit yolları olurdu. O alemlere rahmetti. Hayriyle onun sınavı alemler çapında olurdu. Sorumluluk ve sıkıntılar paralel yürüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok zorlandığı bir konuydu. Hazreti Zeynep binti Cahş ile evlenmesi onu son derece zorlamıştı. Hadise şöyle gelişiyordu. Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a, Halasının kızıydı Peygamber Efendimizin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmet olan İslami esasların hayat haline getirilmesini gözetirdi. İnsanlığın biricik hayat tarzı Allah'ın insanlığa lütfettiği İslam nimetiydi. İnsan İslam'la buluştuğunda İslam'a vuslat ettiğinde iç dünyasında gürül gürül bir hayat başlardı. İç ve dış dünyasında tertemiz bir hayat gerçekleştirirdi. İnsan tertemiz hayatı İslam'la gerçekleştirebilirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Arap toplumu zenginler ve fakirler şeklinde bir ikilem halindeydi. Yine bu toplumda köleler ve efendiler vardı. Oysa insanlar Hz. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıydı. Köle efendi ikilemi İslam'la uyuşmazdı Peygamber Efendimiz Bu yanlış düşünceyi kökünden kaldırmak istiyordu Bunun için nice gayretler ortaya koyuyordu Şimdi bir adım daha atıyordu Halasının kızı Zeynep radıyallahu anh ile Evlatlığı Zeyd bin Harise'yi evlendirmek istiyordu Bu evliliği Hazreti Zeyd canı gönülden istiyordu Ama Hazreti Zeynep Hazreti Zeyd'i kendine uygun bulmuyordu. Zira Zeyd daha düğüne kadar bir köleydi. Evet şimdi azat edilmişti ama bir asaleti de yoktu. Bu nedenle Hazreti Zeynep radıyallahu an istekli davranmıyordu. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu evliliği ısrarla istediğini fark edince evet diyordu. Peygamber Efendimiz İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittirler buyuruyordu. Bu çizginin, bu büyük anlamın hayat haline gelmesi için çabalıyor ve bu evlilik gerçekleştiriliyordu. Zeyd bu evliliği canı gönülden istiyordu. Ama Hz. Zeynep'in gönlü bu işe bütün varlığıyla evet diyememişti. Kendindeki asaletle Zeyd'i kendine dek göremiyordu. Bu algı kısa zamanda aile hayatlarında sorun oluşturuyordu. Her geçen gün sorunlar büyüyor ve çözülemiyordu. Evlilikleri bir yılı doldurmuştu. Ama Hazreti Zeyd kimsenin gönül dünyasına yük olmak istemiyordu. Hazreti Zeyd de yüksek bir duyarlılık vardı. Gördüğü şuydu, bu evlilik yürümeyecekti. Hazreti Zeynep'in isteksizliği, onun gönül dünyasında büyük bir ağırlık, yük oluşturmuştu. Artık bu ağır yükü çekemiyordu. Resulullah'a geliyor, o büyük derdini dile getiriyordu Zeyd. Çok zorlandığını anlatıyordu. Bu yükten kurtarmasını istiyordu. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ise "Eşini yanında tut, Allah'tan kork." buyuruyordu. Ama evlilik kervanı yürümüyordu. Hazreti Zeyd sinesine çekiyor Fakat problemler olduğu gibi devam ediyordu Rahman-ı Rahim o toplumdaki cahili bir geleneği kaldıracaktı Nice toplumlarda var olan bir gelenekti O toplumda evlatlıklar öz evlat gibi kabul edilirdi Öz evlat ile öz babanın hukuku ne Evlatlıkla babanın hukuku da oydu Evlatlıklar öz babalarına atfen çağrılmazlardı. Evlatlık olarak alan kişinin ismiyle çağrılırdı, hitap edilirdi. Muhammed'in oğlu Zeyd deniliyordu. Zeyd'in babası ise Haris'eydi. Bu nedenle evlatlığının boşadığı kadınla öz olmayan babaları evlenmezlerdi. Allahu Teala bu tarihi geleneği iptal ediyor. Ahsaf suresinin dördüncü ve beşinci ayetleri nazil oluyordu Allah evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi saymanızı meşru kılmamıştır Bunlar sizin dillerinize doladığınız boş sözlerdir Allah gerçeği söyler ve o doğru yola iletir Evlatlıkları babalarına atfederek çağırın Bu Allah indinde daha adaletlidir Şayet babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır buyuruluyor. Ayetin gündeme getirdiği konu, o toplumun hayatına tamamen oturmuş bir konuydu. Şimdi bu cahili gelenek hayattan sökül atılacaktı. Bu çetin bir işti, çok zordu. Bu ancak uygulama ile hayattan sökülebilirdi. Muradi ilahi Resul ile Zeynep binti Caşın evlenmesini bu geleneğin iptali için murad etmişti. Peygamber Efendimiz bu konunun insanlar nezdinde kabul görmeyeceğini ve kendisinin de çok zorlanacağını biliyordu. Aksab suresinin 38. ayetinde Efendimizin içindeki o büyük sıkıntıya işaret ediliyordu. Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyordun. İnsanlardan çekiniyordun. Oysa Allah'tan çekinmen daha uygundur buyruluyor. Hazreti Zeyt tekrar Efendimize geliyor. Bu kervanın gidemeyeceğini beyan ediyordu. Böylece boşanmanın ön açılıyordu. Ahsap suresinin 37. ayetinde. Zeyd o hanımla alakasını kesince Biz onu sana nikahladık Ta ki evlatlıklarının boşadığı hanımlarla Evlenmenin müminler için günah olmayacağı anlaşılsın Allah'ın emri işte böylece yerine getirilmiştir buyuruluyor Münafıklara gün doğuyordu Karalama kampanyasını hemen başlatıyorlardı Muhammed oğlunun karısının Babaya haram olduğunu bildi halde kendisi oğlunun hanımını nikahladı diyorlardı Bu anlamda sözlerle ortalığı tozu dumana veriyorlardı Ayet nazil oluyordu Aksap suresinin 40. ayeti Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur Allah her şeyi bilendir buyruluyor Arapların oluşturduğu bir gelenek vardı. Evlatlık onların hayatına oturmuştu. Bir kimse evlat edindiği zaman artık onun babası olurdu. Evlat ona baba diye hitap ederdi. Öz evlatla evlatlık arasında hiçbir fark olmazdı. Onların hayatında durum böyleydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların bu anlayışına tamamen ters bir uygulama gerçekleştiriyordu. Evlatlığı Zeyd'in boşadığı Zeynep bindi Cahş ile evleniyordu. O toplumda bu son derece kötü algılanıyordu. Düşük bir hareket olarak değerlendiriliyor, gayri ahlaki bir hal diye bakılıyordu. Evlatlık öz evlat gibiydi. Ayetlerse insanların zaman içinde oluşturdukları temelsiz değerleri Toplumun hayatından söküp alıyordu Evlatlığın öz babası olmayana Baba demesi O adamın da oğlum demesini Ayeti kerime şöyle tanımlıyordu Bunlar sizin dillerinize doladığınız Boş sözlerdir Allah gerçeği söyler Ve o doğru yola iletir buyuruyor Akrabalık kan ve süt yoluyla oluşuyordu Bunun dışındaki yollarla Akrabalık bağı oluşmuyordu Peygamber Efendimiz Arapların bu geleneğini kaldırmada Çok zorlanmıştı Bu yükümlülüğü ona Rahman-ı Rahim yüklüyordu Rahman-ı Rahim Hem ayetleriyle hem de Resulüne Belirlediği uygulamayla Bu cahili geleneği iptal ediyordu Bu ulvi evlilik Rahman-ı Rahim tarafından oluyordu Nikahlarını Rabb-u kıyıyordu bütün bunlara rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok zorlanmıştı. İnsanların böyle bir durum karşısında samimi mümin olanların dışındakiler dillerini kılıç gibi kullanmaya yöneliyorlardı. Toplumda derin bir fitne kazanı kaynatılıyordu. Ancak bu zorlu durum Peygamber Efendimizin dirayetiyle aşılabiliyor ve öyle de oluyordu. Hakikati ortaya koymak İnsanların kınamasına bırakılamazdı. Kınayıcıların kınamasına itibar edilemezdi. Peygamber Efendimiz bu evliliğinde de velime veriyor, şerefli arkadaşlarına düğün yemeği veriyorlardı. Hz. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlatımında, annesinin yemek yaptığını, kendisiyle Resulullah'a gönderdiğini, Resulullah'ın kendisiyle Hz. Enes'ten dostlarını arkadaşlarını çağırmasını istediğini Enes de tüm dostlarını çağırdığını bir tencere yemeğin 300 insana yettiğini ve yemeğin eksilmediğini anlatıyordu. Hz. Zeynep binti Cahşın radıyallahu anh'a evliliğinde bazı farklılıklar vardı. Onun nikahı Allah katında kıyılmıştı. Aksap suresinin 37. ayetinde Biz onu sana nikahladık buyuruluyordu. Hz. Zeynep annemiz Resulullah ile evleneceğini duyduğu zaman sevincinden şükür secdesi yapmıştı. Allah rızası için iki ay oruç tutmaya karar vermişti. Bir gün Peygamber Efendimiz annelerimize, ölümümün ardından bana ilk ulaşacak olanınız, eli en uzun olanınızdır buyurdu. Hazreti annemiz biz Peygamber'in bu sözünü önce maddi anlamda değerlendirdik ve ellerimizin uzunluğunu ölçmeye başladık. Sonra anladık ki bununla kastedilen cömertliktir ve en cömertimiz Zeynep'tir, diyordu. Hz. Ayşe annemiz, Zeynep radıyallahu anh'a annemiz için övülmeye layık, çokça ibadet eden yetim ve dulların sığınağıydı, diyordu. Şu hususun altını çize çize ifade etmemiz gerekiyor. İslam aile hayatını hayatın merkezine oturtuyordu. Yetim ve kimsizli çocukların aile bünyesinde yetiştirilmesine Özen gösteriyordu. Bunun önemini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında hadislerinde çok belirgin olarak görüyorduk. Peygamber Efendimiz bir yetimi barına basanın ve onu yetiştirenin yarın cennetlerde Rasulullah ile beraber olacağını beyan buyuruyordu. Mümin kendi evlatlarını ve muhtaç olan ümmetin evlatlarını iyi yetiştirmeyi ölüm kalın boyutlarında olduğunu Görmesini bilendi. Ancak yetimi bağrına basan mümin ona soyadını vermesi, nüfus küdüğüne kendi evladı olarak yazdırması ve mirasçı yapması yasaklanıyordu. Evlatlık mirasçı olamazdı ama onun hayatını idame ettirecek şekilde hayattayken mal bağışlayabilirdi. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.